İslam'a icmali bir bakış 2. Bütün dinler hep aynı temel esaslar üzerinde durmuş ve aynı hakikatlere vurguda bulunmuşlardır. Allah tarafından gönderilen her nebi, temel disiplinler açısından o günün şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına uygunluk çerçevesinde bir öncekinin devamı, mükemmili, mütemmimi gibi davranmış, Sereflerinin mesajını tekrar etmiş Ahval ve şerayite göre ikmalde bulunmuş Tafsil isteyen hususları açmış Yenilenmesi gereken Mesailde Tecdihte bulunmuş Ve hep aynı konular etrafında Yoğunlaşmıştır Tevhid, nübüvvet haşr Ve ibadet Her peygamberin en birinci meselesi Olmuştur Evet, üslup, ifade tarzı, beyan ve eda farklılığı mahfuz. Bu esaslar hemen bütün enbiya ve mürselinin mesajının özünü teşkil etmiştir, etmektedir. Diyanetlerdeki farklılık veya bazı meselelerdeki icmal tafsil, ıtlak takiyit, vuzuh hafa gibi hususlar tamamen insan olduğunun idrak ufku, temeddünü ve gelişmişliği ile alakalıdır. Cenab-ı Hak her milletin ilim ve ihata seviyesine, problemlerinin keyfiyeti ve ihtiyaçlarının türüne göre teferruatta özel direktiflerde bulunmuş, hususi kanunlar vazetmiş, tekvini esaslarla teşrii disiplinleri muhataplarının idrakleri açısından yeniden açmış ve her dönemde değişik bir tecelli buğduyla tenezzülat kelamiyesini farklı şekilde ortaya koymuştur. Böylece hep aynı mazmun, aynı mantık üzerinde durulsa da icmalin tafsili, mukayyedin ıtlakı, hasın tamimi ve müphemin tavzihi gibi hususlarda farklılıklar ve yenilikler de devam ede gelmiştir. Zira müptedi ve bedevilere göre yeterli sayılan nice meseleler vardır ki, müntehi ve mütemeddinler için onların biraz daha açılmaları şarttır ve zaruridir. İşte bu temel espriye bağlı olarak, ilk peygamberden son nebiye kadar bütün enbiya ve mürseliinin mesajlarında, tali konularla alakalı hep bir değişim göze çarpmaktadır. Ama bu değişimlerin hiçbiri asıl mesajın ruhuna dokunmamakta ve teferruat çerçevesini de aşmamaktadır. Semavi din mensupları arasındaki ayrılıklar, ihtilaflar ve bunlardan kaynaklanan kavga ve muharebelere gelince bunlar dinden dianetten değil, ilahi mesajın aslına sadık kalamamış kinin, nefretin, menfaat ve çıkarın çocukları olan müptedi din müntesiplerinin ortaya attıkları yanlış yorumlardan, inhiraflardan, heva ve hevesten kaynaklanmıştır, kaynaklanmaktadır. Bu itibarla dün olduğu gibi bugün de, değişik ihtilaf ve iftiraklara düşmeme, düşürmüşse yeniden derlenip toparlanma da, ancak ve ancak, iman ve İslam'ı, Allah'ın vaz ettiği esaslar çerçevesinde kabullenip tabiatımızın bir yanı haline getirmekle mümkün olabilecektir. Ne var ki böyle bir imanın her zaman semeredar olması ve kendi gücünü göstermesi, tabiri diğerle sürekli vicdanlara hayat ifaza edebilmesi için de ameli salih'e ihtiyaç vardır. İman ameli salihle desteklendiği, mümin de ibadetle beslendiği nispette ancak Allah'a yakın durabilir, yakınlığını koruyabilir ve O'nun hoşnutluğunu kazanabilir. Aksine, ibadetle beslenip desteklenmeyen bir iman, kendi gücünü tam gösteremeyeceği gibi, ubudiyeti olmayan bir müminin de hiç devrilmeden hep ayakta kalabilmesi çok zordur. Onun içindeki Kur'an-ı Kerim hemen her zaman imanın ardından ameli salih zikreder. Bir rüknü asli olan tasdiki kalp batınının yanında amal bil erkan zahirini hatırlatır ve iç dış münasebetlerimizi sağlama bağlama hususunda sık sık tembihte bulunur. Bulunur zira iman amel için olmazsa olmaz biricik esas, amel de imanın suru, serası, şahidi ve sigortasıdır. İmandan kaynaklanmayan iyi davranışlar, bir kısım rastlantıya içlerdir ve temadileri de katiyen söz konusu değildir. Ve hele asla istikbal vaat etmezler. Amelsiz iman da tamamen desteksiz, sarsılıp yıkılmaya maruz, inkişafı imkansız ve bir manada nazari bazı kabullerden ibaret, sop soğuk bir taklittir. Dini hakta dediğimiz İslam, bu iki hakikatin bütün usul ve fülüğüne yürekten inanmanın yanında, Kur'an'la gelen bu sorumluluğu uygulamanın muazzez unvanıdır. Bu çerçevedeki İslamiyet kalbi, ruhi, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi insan mutluluğunun biricik kaynağıdır. Ne var ki böyle bir kaynaktan tam yararlanabilmek de daha yaratılırken insan olduğuna bahşedilen zahiri ve batıni donanımını iyi kullanmasına bağlanmıştır. İlk mevhibelerini ikinci varidata birer çağrı şeklinde kullanabilenler, ömürlerini güzelliklerle başlayıp güzelliklerle sürüp giden salih dairelerin masmavi atmosferinde geçirir ve hayatlarının saniye ve sadiseleriyle ebediyetleri peyleyecek işler başarabilirler. İslamiyet, gönülden ona inanıp yaşayan müntesipleri için her zaman bir güç kaynağı olmuş. İntisapları ölçüsünde onları hep güldürmüş ve katiyen onlara mütemadi bir hızlan yaşatmamıştır. Sahabeden günümüze kadar değişik dönemlerde onun sayesinde ne altın devirler yaşanmış ve ne farklı medeniyetler teessüs etmiştir. Aksine dine sırt çevrildiği ve onun hayattan koparıldığı bir kısım meşhum zaman dilimlerinde de yıkılışları yıkılışlar takip etmiş, yığınlar sürekli inkisarlarla inlemiş ve toplum bir türlü belini doğrultamamıştır. Böyle dönemlerde ona ve onun gücüne bir hayli inanan da olmuştur ama, onlar da gözlerini hep fevkalade zuhurlar ufkunda dolaştırarak, harikuladeden inayet hülyalarıyla yatıp kalkmış ve Adat-ı görmezlikten gelmişlerdir. Gerçi müminler Cenab-ı Hakk'ın ekstradan bir kısım lütuflarının olabileceğine de inanmalıdırlar. Ama böyle bir inayetin çağrı ve vesilesinin de gayret ve mücahede olduğunu asla unutmamalıdırlar. Allah kitabında ''Uğrumuzda gayret gösterip mücadele edenleri mutlaka başarı vaat eden yollarımıza ulaştırırız.'' buyurarak, yaratıp ortaya koyacağı lütuflarının da yine insanın az i iradesiyle iktiran içinde olacağını hatırlatmış. Şirke yol vermeyip onun önünü kestiği aynı anda özel teveccühünün bir tecellisi olarak say-ı gayretin de önemine vurguda bulunmuştur.'' Burada hemen şunu da belirtmeliyim ki, varlık ve hadiselerin tabi bulunduğu ilahi nizam ve bu nizamın ahenkle işleyişini şu ya da bu sebebe bağlı gibi göstererek izah etmeye çalışmamız, katiyen hadiseleri determinist bir mülahaza ile değerlendirme manasına edilmemelidir. Biz sadece insan davranışlarındaki külli ve cüz'i iradenin ilahi meşiyet televvünlü bir teveccüh olduğunu ve şart-ı adi planında bunun önemini hatırlatmak istedik. Bu arada hatırlatmak istediğimiz diğer bir husus da şudur. İrade ister bir temayül, ister o temayüldeki cüz'i tasarruf olsun. Her mümin vicdanında hissettiği böyle bir tercih kabiliyetini hakkın isteyip dilediklerini yerine getirme istikametinde kullanmalı ve hep bu tür azim ve kararlılık içinde bulunmalıdır. Evet o, her zaman şer'in çirkin gördüklerinden uzak durmalı, marufun peşinde bulunmalı ve tabırlarıyla kararlı bir şekilde her an İslam'ı temsil çizgisinde olmalıdır. Hem öyle bir olmalıdır ki, Hayatının her karesi İslam'ın bir yanına örnek teşkil etmeli. Ve o dinin sadık bir mümessili gibi hep onu göstermeli, onu seslendirmeli, onu temsil etmeli ve Allah'ın kendisine bahşettiği bütün imkanları onu hayata hayat kılma yönünde kullanmalıdır. Kullanmalı ve şöyle böyle her işinde Rabbin hoşnutluğunu görüp gözetmeli ve bedel zaman üslubuyla Allah için işlemeli Allah için başlamalı Allah için görüşmeli Allah için konuşmalı hep lillah li vecihillah li ajlillah dairesinde hareket etmelidir. Etmelidir ki şu fani ömrün gün, saat, dakika ve saniyeleri beka yolunun zaman parçacıkları haline gelsin. Ve onun ebedi saadetine vesile olabilsin. Mümin niyet ve tasavvurlarıyla, irade ve planlarıyla her zaman imanını besleme gayreti içinde olmalı. Müslüman olmanın hakkını vermeli. Ve bir dakikacık, bir saniyecik olsun, katiyen kendini gaflete ve dolayısıyla da kokuşmaya salmamalıdır. Şuur, his, İrade mekini sürekli imandan aksiyona, aksiyondan imana hareket ettirmeli ve hayat dantelasını gönül inşirahıyla Allah'ın nazarı şuhuduna arz edecek şekil, biçim ve desende örgülemeye çalışmalıdır. İmansızlık gönülde bir cehennem, amelsizlikse bir gurbet, bir açlık ve bir yalnızlıktır. Bu tür insanlarda zamanla bir kısım kişilik bozukluklarının ortaya çıkması, çıkacağı ise kaçınılmazdır. Bunlar, azimleri itibariyle olabildiğine gevşek, düşünceleri açısından tutarsız ve iradeleri yönüyle de adeta mefruçturlar. Dua ve ibadettir iradeyi güçlendiren. Hakka teveccüh ve inabedir, fena duygu ve fena tutkuların kökünü kesen. İslami ölçüler içinde Allah'a yönelenlerden hiç yollarda kalan olmamıştır. Aralarında kendi zaaflarından ötürü bazı sarsılanlar bulunsa da tamamen devrilenler görülmemiştir. Hele bir de yaşamalarını yaşatma duygusuna bağlamışlarsa. Bir mü'min ancak kendince yaşama ve yaşatma azmi içinde bulunduğu sürece ayakta kalabilir ve devrilmekten kurtulur. Bu hep böyle ola gelmiştir. Böyle olması da Allah'ın külli meşiyetinin gereği bir adet-i sübhaniyedir ki, bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmemiştir, yetmez de. Ne var ki hemen her zaman hayatlarını bu çizgide sürdürenlere mukabil, bir hayli de gayzla köpüren, onları ezmek isteyen, her gün ayrı bir komplo, ayrı bir tehditle karşılarına çıkan düşmanları olmuştur. Ancak hemen her zaman hakiki müminler, maruz kaldıkları bu şeylerle bir daha bilenmiş, adeta bütün bütün uhrevileşmiş ve birer ribbi ve rabbani haline almışlardır rıza duygularıyla musibetleri rahmete çevirmiş, bela sanaklarını da birer arınma kurnası gibi değerlendirmiş ve hep kendileri gibi düşünmüş ve kendileri gibi davranmışlardır. Bu itibarla biz Müslümanlara düşen vazife, yeniden kendimize, kendi değerlerimize dönmek, kendimiz olarak kalmaya kararlı bulunmak, ve gücümüz yettiği ölçüde kendi kaynaklarımızdan beslenmeye bakmaktır. İslam dini Kur'an ve sünnet kaynaklıdır. O onların bağrından fışkırıp gelişmiştir. Müslümanlar bu ilahi nizama gönülden sahip çıkarak yaşayıp yaşattıkları sürece, imrendiren bir millet olma konumunu korumuş ve hep başkalarına da örnek teşkil etmişlerdir. Aksine kendi değerlerinden uzaklaşıp yabancıların mukallidi, heva ve hebeslerinin tutsağı haline geldiklerinde de sefaretten sefarete sürüklenmiş ve en utandırıcı durumlara maruz kalmışlardır. Bu açıdan bir Müslüman ne olursa olsun katiyen kendi değerlerini ihmal etmemeli, yabancı kaynaklardan istifadeyi de kendi temel disiplinlerinin vizesine bağlamalı ve dıştan alacağı her şeyi onlarla filtre ederek almalıdır. Yanlış anlaşılmasın, İslam Müslümanları fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp, hendese, idare, işletme ve ziraat bilimleri gibi konularda öğrenmeden alıkoymaz. Aksine onları bu konularda uzmanlaşmaya teşvikte bulunur. Ve kimden olursa olsun, bunların alınıp değerlendirilmesini tavsiye eder. Ne var ki o, hiçbir hususta sürekli başkalarına bağımlı olmayı da hoş görmez. İnananların bir an evvel ne yapıp yapıp yabancılardan almaları gerekli olan şeyleri alarak, dilencilikten sıyrılmalarını ve teşrihi emirlerde olduğu gibi, tekvini hususlarda da kendi hususi dünyalarını kurmalarını sağlıklar. Altın çağlarımızda bizim cetlerimiz Her gün birkaç kez Yeryüzünde Allah'ın halifesi olduklarını hatırlar Dünyevi uhrevi her iş ve hareketlerinde Sürekli onun murat ve hoşnutluğunu arar Sık sık teşrihi emirler açısından Durumlarını kontrol eder Rableriyle münasebetlerinin seviyesini ölçer ciddi bir hakikat ve araştırma aşkıyla, tekvini esaslarla meşgul olur, varlık ve hadiseleri iyi okumaya çalışır. Okuyup öğrendiği, duyup anladığı her şeyi, aile, toplum ve topyekun varlıkla uyum içinde olabilme yönünde değerlendirir. İlimden irfana yürür, marifetten muhabbete kanatlanır. Her nesne, her hadise ve haktan gelen her mesajı, ona yükselten bir vasıta olarak görür, dünya işlerinde de, ukba mülahazalarında da, hep önde olmasını bilirlerdi. Onlar böyle bir ufka ulaşmayı büyük ölçüde, İslam'ı bir bütün halinde kabullenerek yaşayıp yaşatmakla, onu yürekten sevip sevdirmekle ve Müslümanca yaşamayı hayatlarının gayesi bilmekle gerçekleştirebilmişlerdi. Böyle bir hareket ruhu onların gönüllerine tam yerleşince dünya ve ukba dengesi de kendi kendine teessüs etmiş ve onları bir muazene toplumu haline getirmişti. Bu durum onlara her yerde ve hayatın her alanında kendilerini ifade etme imkanı veriyordu ki, bu sayede kendi temel dinamiklerine bağlılık çerçevesinde yenileniyor, değişiyor, değiştirme peşinde koşuyor, sürekli derinleşiyor ve imanlarıyla, aksiyonlarıyla çok geniş bir coğrafyada bütün insanlığa adeta medeniyet muallimliği yapıyorlardı. Onların oturuşlarında, kalkışlarında, Konuşmalarında, sükutlarında hep hak nümayandı. Bir enstrüman gibi her tabır ve her davranışlarıyla onu seslendiriyor, onun dellalığını yapıyorlardı. Bu derinlik ve irfanlarıyla onlar adeta bir sahabe topluluğuydu ve peygamber görmüşlüğe ait pek çok hususiyetin de temsilcileri gibiydiler. Bu aydınlık insanlar, Allah'la münasebete geçtiklerinde veya akıbetlerini düşündüklerinde yer yer kendilerini marifet enginliklerine salar, haşiyette titrer, gönülden raşelerle ürperir, sık sık muhasebelere dalar, her şeyleriyle kendilerini gözden geçirir, kalp balanslarını yeniden ayarlar, her zaman sorumluluklarını üzerlerinde bir dağ cesametiyle hisseder ve adeta nefis ve cismaniyetleri itibariyle bütün bütün erir gider de, tıpkı birer ruhani varlığa dönüşürlerdi. Hele bir de Kur'an ve Kur'an'la anlatılmak istenen hakikatler gürleyip kalplerine boşaldı mı, Artık her biri birer beyt huda olan o temiz gönüllerde Yabancı hiçbir mülahaza kalmaz Kalmaz da sadece o düşünülür O duyulur ve günler onunla doğar Onunla batardı Aslında mümin bir kalpte hem İslamiyet hem de başka inanç ve telakkilerin yan yana bulunması mümkün değildir. İman, İslam bir kalbe girince, bütün yanlış kabulleri siler, süpürür, götürür. İbadet onun her yanına kendi rengini çalar. Ve ihsan şuuru, hakkı görüyor ve hak tarafından görülüyor olma seralarıyla, onu sıyaneti altına alır ve orada, sadece O'ndan gelen esintiler kalır. Temeli imana ve İslam'a dayanan, Allah'la böyle bir münasebet sayesindedir ki, insanın düşünce ve tavırlarında şaşmayan bir doğruluk, mütemadi bir samimiyet, sürekli bir yardımlaşma duygusu, yürekten bir dayanışma gayreti ve bir uhrevilik ahlakı belirir. İşte bu ölçüde insanın iç dünyasına nüfuz eden iman, müminin her halinde kendini hissettirir. Memuriyetinde, ticaretinde, çarşı pazardaki muamelelerinde ve diğer bütün sosyal aktivitelerinde onun davranışlarını tesir altına alır. Ruhuna kendi manasının şeklini çizer. Ve zamanla bu resim onun tavırlarında okunan, manevi bir kaside haline gelir ki görüldüğünde Allah hatırlanır dedikleri de işte bu kıvamdaki bir mümin olsa gerek. Bize göre hakiki manada iman ve İslam düşüncesi işte budur. Ve din dediğimiz vazı ilahi bunların mecmuunun unvanı. Diyanet de bu yüce hakikatin hayata hayat olmasının adıdır. Medde-i kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid dediğimiz sözlerin o en güzeline dayanır. Müntehası da gider ta hak rüyetine ulaşır. Onu bu çerçevede kabullenip yaşayan herkes kalplerini Allah bilir Kitap ve sünnet açısından mümin, Müslüman ve dindardır. Bundan başka herhangi bir at ve unvanla anılmaları da onlara karşı bir saygısızlıktır. İslami terminolojide İslam, Müslüman, dindar sözcükleri vardır ama yabancılar tarafından kasıtlı olarak dilimizin içine sokuşturulan ve cahillerin kullandığı İslamcı, dinci diye bir tabir yoktur. Başka din veya din şeklindeki organizasyonlarda bu kabil ifadeler söz konusu olsa da bizim dinimizde bu çağa gelinceye kadar bu tür yaklaşımlara asla rastlanmamıştır, rastlanmamaktadır. Dine göre günah işleyen veya yanlış şeyler yapan bir Müslüman günahkar olur ama yine mümindir. İslam esaslarını inkar etmemek şartıyla onlardan bazılarını terk eden de yine Müslim'dir. Bu itibarla dini bütünüyle yaşamak isteyene İslamcı veya dinci demek ne kadar münasebetsiz bir ifade ise bazı İslami emirleri yapmayan veya yapamayan kimselere de küfürcü, dalaletçi, fıskçı demek o kadar Saygısızca bir sözdür. Bence herkes nezahet-i lisaniyesini korumalı, insan gibi düşünmeli, insan gibi konuşmalı ve mutlaka herkese karşı saygılı olmasını bilmelidir.